den duniya ka da ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gelen dünyada. Hikayenin Kadın Halinden herkese merhaba. Ee, güzel bir öğleden sonra diliyoruz sizlere. Ee, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz... E, ...yeri de pek doldurulamayacak olduğunu gayet iyi bildiğimiz... ...sevgili Neşet Ertaş'tan e, bir türküyle başladık. E, büyük değerdi. E, en azından hani kaybedildiği zaman hakkı verildi. E, hiç da iyi çünkü... ...hiç verilmeden yıllar sonra fark edilenler de var. E, şimdi bugün aslında... Yani Neşet taştan konuyu açmışken şeyi söylemek istedim konumuza konumuzla ilgili olduğunu düşünerek aslında onun hayatının kendisi <gülüyor> başına gelenler hani bu e, Neşet Ertaş jenerasyonundaki birçok insanın şöyle bir kendi kişisel e, tarihine baktığımızda onların başına gelenleri okuduğumuzda bu ülkenin yakın siyasi tarihini de mutlaka görüyoruz e, ve bunun üzerinden aslında e, insanlarda yani insanların kişisel kendi hayatlarında nelere mal olduğunu en azından topluma, topluma mal olmuş insanlar üzerinden bugün hala izliyoruz. Çünkü en azından 80 ya yani 12 Eylül'ü gören e, insanların çoğu hala hayatta. Eğer o dönem hayatlarını kaybetmedilerse e, ya da 90'lar yine keza yani 90'lardaki faili meçhullerin anneleri babaları hala hayatta. Çocukları büyüdü şu anda. E, keza yine işkence vakalar de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu... E, Topluma hal olmuş çeşitli insanlar için tekrar böyle işte belgesellere, otobiyografilere ya da biyografilere baktığımız zaman bir şeyi düşünme fırsatı veriyor yani bize. Bir insanın başına neler getirir, ülkede olmuş herhangi bir şey. Ee, tabii sadece onların başına gelmedi bu. Ee, bunu bana söyleyten şey aslında Neşet Ertaş deyince e, konuyu buraya getirmeme neden olan şey bugünkü konumuz ve konuğumuz e, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden sevgili Ayten Zara konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ayten hocayı bugün davet etme nedenimiz ee, aslında çeşitli şekillerde zaman zaman konuştuğumuz bu toplumsal travma e, konusuyla ilgili e, bir girişimde bulundular. Öyle diyelim. Yani e, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey olacak bu. E, bunu biraz siz anlatın istiyorum hocam. O yüzden ben Yaptığınız işten ne anladığımı anlatmayacağım yani başlarken. <gülüyor> e, ama Bilgi Üniversitesi'nde bir uluslararası travma çalışmaları programı, sertifika programı kuruldu evet. aslında. Evet. E, nedir hocam bu program? Yani nasıl bir niyetle e, çıktı ve tam ne amaçlandı? Evet, e, şimdi biz e, bir grup e, psikolog e, ve psikiyatr e, özellikle travma alanında çalışan e, profesyoneller olarak... Ee, insanın yani bu topraklarda özellikle insanın başına gelen birçok travmalar var ve tanık olduğumuz birçok travmalar var. Dolayısıyla aslında sadece biz derken birçok profesyonel ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel e, e, travma mağdurlarıyla karşılaşır mesleki hayatlarında. Yani defalarca karşılaşır ve onlarla çalışmak zorunda hisseder kendisini. E, maalesef çok acı ki Türkiye e, e, hem geçmişi travmalarla dolu, şimdisi travmalarla dolu, travmalara tanık olduğumuz, hatta nesilden nesil aktardığımız birçok travması, trajedisi, kaybı olan bir ülke. E, ama travma mağdurlarıyla çalışmak özel bilgi ve beceği gerektiriyor. Evet. Bir, birçoğumuz bu bilgiyi, beceriyi işte bir takım programlara katılarak, işte master yaparak, doktora yaparak ve uzun yıllar travma mağdurlarıyla çalışarak edindik. Hı hı. Fakat fark etti ki Türkiye hem travmalı ülkesi ama bir taraftan da travma mağdurlarıyla çalışacak insan kaynağı yani şey kaynağı dediğimizde hani e, travma konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilecek e, beceriye sahip olacak yeteneğe sahip olabilecek insan kaynağı çok az. Dolayısıyla e, bu programı aç böyle bir programı Türkiye'de kurmaya karar verdik. Ama o programın iki niyeti vardı. Bunlardan bir tanesi e, Türkiye'de travma mağdurlarıyla çalışabilecek travma uzmanları yetiştirmek. İkincisi de e, Türkiye'de yaşanmış ve tanık olmuş toplumsal travmaları dile getirerek bu geçmişte yaramız olan ve bu yaraları iyileştirebilecek bir dillendirme yapabilmek, bir konuşma yapabilmek. Bunu nasıl sağlamayı düşündük? Bunu da şöyle, travma uzmanları yetiştirirken dedik bir taraftan da farklı meslek gruplarından insanları bu programın içine alalım ve bu insanlarla, Türkiye'de geçmişte yaşanmış olan, şimdisinde hala yaşanan e, travmaları konuşalım. Farklı meslek gruplarından gelen insanlarla. Bunlar kim? İşte e, hukukcular, başk. Doktorlar, gazeteciler, sivil toplum çalışanları, sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, e, gönüllüler ya da travma ilgi duyan insanlar yani işte bu akademisyenler olabilir, gezerler olabilir, e, öğrenciler olabilir. Hı hı. Dolayısıyla hem uzman yetiştireceğiz hem de aynı zamanda uzmanlarla diğer meslek grubundan gelen insanlar e, bir araya gelerek yaşanmış ve yaşanan travmalar üzerine konuşarak yaraları sarmaya çalışacak. E, şimdi bu toplumsal travma hani o bahsettiğiniz de, de, diğer dert aslında bunu biraz daha... Herhalde bir tür mesleki kapasite arttırma işi olmaktan çıkaran bir şey. Yani tam dediğiniz gibi hani meslek sadece psikologların bile elbette yani doğrudan klinisyenlerin alanda çalışanların bile elbette böyle bir e, deste eğitime belki ihtiyacı var. Ama e, bir yandan başka bir ihtiyaca dikkat çeken bir iş bu. O yüzden belki iki kısmını ayrı ayrı konuşmak gerekiyor. Yani evet. iki ayrı modül var benim bildiğim kadarıyla. Evet. Modül bir dediğimiz bu doğrudan zaten uzmanlara yani klinisyenlere önerik olan e, galiba yani dolayısıyla o daha teknik e, bilgi içeren, belki doğrudan vaka gören e, e, mesleklere sahip olanların yani psikolog, psikiyatr gibi belki sosyal çalışmacı gibi. Hı hı. E, şimdi onunla ilgili de aslında siz zaten hani böyle bir eksiğin alanın da içinden gelen biri olarak farkında olarak birçok şey e, gözlüyorsunuz mutlaka ama mesela doğrudan hani kendim psikolog değilim. E, ama mesela şöyle birkaç soruya şahit oldum. Birkaç klinik psikolog arkadaşımdan. Hani ben de biraz hani alanda çalıştığım için onlar da bana sormak istemişlerdi. Mesela örneğin bir tanesinin Ermeni bir danışanı var. Kendisi doğrudan bugüne kadar hiçbir, hiçbir şeye maruz kalmamış fiziken. Yani doğrudan bir tehdit, doğrudan bir şiddet girişimi vesaire Ama bir 1915 bilgisi var. Ee, ona aktarılmış olan elbette. Hmm. Ee, bu travma hala tabii ki e, süren bir travma. Hmm. Artı rantın e, katledilmesiyle birlikte e, bambaşka bir noktaya gelmiş içinde hmm. bulunduğum durum. Ve e, klinik psikolog arkadaşım bana şunu sormuştu. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Yani e, çünkü bu... Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani doğrudan kendisinin yaşamadığı bir şey aslında. Hmm. Onda bu travmayı yaratan şey. Hmm. Dolayısıyla bu... Yani ne bileyim askerden döndükten sonra dönen kişinin yaşadığı gibi bir şey değil. Ee, o yüzden ben bunun gibi sonra birkaç şeye daha şahit olunca hani o özellikle bu alanda kitapları okumak istediğini mesela torunlar gibi anneannem gibi yani hmm. çeşitli kuşaklarında yani kendi önceki kuşaklarında bunu yaşamış insanların e, bunu nasıl anlamlandırdığına dair bir şeyler okuması hmm. gerektiğini söylemişti. Yani hmm. bununla ilgili önerilerim olup olmadığını sormuştu. Hmm. Evet. Ben hemen bunu hatırladım sizin programı gördüğümde. Yani bu daha hmm. öncesinde bana gelmiş bir soruydu. Hmm. Hemen bunu hatırladım ve e, şeye çok sevindim. Yani bu muhtemelen sizin de fark ettiğiniz bir şeydi ki... Hmm. E, ...bunu böyle bir daha kurumsal ve e, gerçekten bu ihtiyacı duyanların gelip orada... ...tüm bu sorularını meslektaşlarına sorabilecekleri, birlikte konuşabilecekleri bir alan açmış oldunuz. Tabii. Türkiye gibi ülkelerde yani... İşte babası 12 Eylül görmüş. E, yani kendinin başına doğrudan bir şey gelmemiş olabilir ama ailesinde bir işkence görmüş olabilir. Tabii. Yani doğrudan kendisi belli bir şeye maruz kalmamış ama dolaylı olarak hani bununla ilgili bir sürü sorun yaşayan e, ve desteğe ihtiyacı olan insanlar da var. Hı hı. E, ve çok da galiba e, çok da e, tam dediğiniz gibi bununla ilgili yetişmiş eleman da yok bu hı. insanların erişebilecekleri. Hani Psikolog sayısı arttı, evet, yani bir belki 15-20 yıl öncesine göre daha fazla psikolog var artık. Elbette. Ee, ve daha erişilebilir. Evet. Ee, bir de artık hani kültürel olarak da önceki kadar e, büyük bariyerler yok hani psikologlara gitmek için terapi almak için. Yine var elbette ama hani bir 20 yıl öncesini düşündüğümüzde hani deli miyim benden geldik bu noktaya? Yani yine de iyi bir noktadayız aslında düşündüğümüz zaman. E, dolayısıyla yani elbette bir ilerleme var ama. E, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğu da kesin. Siz bu gözle baktığınız zaman, işin özellikle modül bir kısmında, hı hı. aldığınız başvurular açısından, hani size gelen başvurulardaki o e, yazılı mutlaka beyanlar olmuştur, belki görüşmeler yaptınız. Hı hı. E, öyle baktığınızda hem de alandan biri olarak, e, şeyi, şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani Size başvuran e, kitlede, yani gerçekten kendinde böyle bir eksiklik gören ve böyle danışanları olanlar mı yoksa, yani bu, bu daha çok hani bunu da öğrenmekte fayda var diyen bir grup da olabilir ve bu da çok anlaşılır. Yani evet. bunu doğrudan bir eksik olarak görmez ama bir fırsat olarak görür. Ve gelir ki bu da şey değil yani bu da zaten sorgulanacak bir şey değil. Hı. Ne kadar da güzel. Ee, yani enteresan şeyler gördünüz mü? Yani enteresan şeyler duydunuz mu? Tabii tabii. Şimdi e, sorduğunuz soruya çok katmanlı cevap hı hı. verebileceğim e, yerler var. Şimdi bir tanesi... Programımız iki modülden oluşuyor. Modül 1 ve modül 2. Modül 1 bütün meslek gruplarının toplanıp ve 4 saat eğitim alacağı travmayla ilgili ve travmanın işte, çeşitleriyle ilgili, o her bir çeşidin etkileriyle ilgili ve bunların nasıl insana ve insan hayatına yansıdığıyla ilgili ve bunların nasıl başa çıkılmasıyla ilgili bilgiler alacak. Sonra modül 2'de daha e, klinik e, popülasyon dediğimiz. Tam tersi. Bir, evet ha, tam tersi. farklı diyormuş, Ama hepsi, hepsi bir arada buluşacak önce. Sonra hmm. modül 1'deki grup gidecek. Modül 2 e, bu, bu grubu oluşturan kişiler de klinik psikologlar ya da çok deneyimli psikologlar ya da psikiyatrlar. Bunlar da kalacaklar ve vakalar getirdikleri, çalıştıkları vakalar üzerinde hmm. e, daha derinlikte, daha klinik odaklı çalışmalar yapacaklar. Hem öğretim düzeyinde hem de işte vakanın gözetilmesi düzeyinde. E, şimdi programın e, tarihine bakar, yani kurma tarihine gidersek biraz. Kolombiya e, Üniversitesi'nde e, uluslararası travma çalışmaları programı yıllardır... E, 1993 yılından beri e, hayli başarılı sonuçlar elde etmiş bir program. E, bu programın e, genel direktörlüğünü yapan, uluslararası, uluslararası direktörlüğünü yapan Jack Sol e, ve koordinatörlüğünü yapan e, Soren Bosso da Danimarka'dan bir psikiyatr. E, Soren e, klinik psikolog olarak da Jack var. E, bir Üniversitesi'nden Murat Peker ve ben e, programın e, Türkiye'de kurulması için e, oldukça e, işte... Bahar ayından itibaren işte toplanarak ya da telefonla konuşarak ya da Skype konferansları yaparak e, bu programın çatısını oluşturduk. Hı hı. Şimdi e, programın genel çatısı bu. E, ama e, şeye sorarsanız hani modül 2'deki insanlar e, Türkiye'de o kadar çok fazla artık psikologlar yani psikoloji bölümleri çok Talep gördüğü için her üniversite hemen hemen ilk açtığı bölüm psikoloji bölümü oluyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Çok fazla psikolog var, çok daha fazla psikolog psikoloğa erişmek de çok kolaylaştı. Ama her psikoloji mezunu ya da her klinik psikolog olan uzman travma ile çalışamaz. Travma çok ağır çalışması Özellikle çok yamam. evet zor bir alan ve gerçekten de. Denemek, okum, okumak, yoğun okumak, bunu işte gözlemlemek, okuduklarımızı gözlemleme, okuduklarımızın bize ne kattığını anlayabilmek ve bunu çalıştığımız danışanlara olabildiği kadar onların yaralarını, acılarını sararken kullanabilmek ve deneyim sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla her klinik psikolog da. Travma mağduruyla çalışamaz. Yani travma mağduruyla çalışmak için gerçekten özel bir eğitimden... ...ki bizim bu program vereceği eğitimde özellikle böyle bir eğitim olacak. Bu Böyle bir eğitimden geçiliyor olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda... Diğer sorunuza geliyorum. Yani çok da güzel bir soru. O. Ee, biz yani neredeyse izdaham yaşadığımız bir başvuru e, Hı -hı. sayısı oldu. Yani çok fazla. Bizim düşündüğümüz almak istediğimiz katılımcı sayısı programa 40 kişiydi. 10 kişi modül bir için yani genel olarak farklı meslek gruplarından e, bu gazeteciler işte hukuk hukukcular olabilir. Onları almak istedik. 30 kişi de klinik psikologlar ya da psikiyatrlar almak istedik. Fakat e, 200 açtı başvuru sayısı. Dolayısıyla 40 kişi değil, biz 55 kişi, hatta 57 kişi almak zorunda kaldık. O başvuruların üzerinden teker teker gidildi. Teker teker, teker teker okundu. Başvurular değerlendirilirken birinci kriter olarak şuna baktık. Kişi travma yaşamış mı ve bu travmayla ne yapmış? Hala duruyor mu orada? Yani travmaya maruz kalmış ve o travma işlenmiş mi çalışılmış mı yoksa hala orada e, kişinin kendisini ve hayatını rahatsız edecek e, yoğunlukta duruyor mu? E, öyleyse bu e, katılımcıları eledik. Hı -hı. Çünkü bunların e, özellikle bireysel bir terapide e, halletmeleri gerekiyor ya da terapi olmasa bile herkesin terapiye gitmesi gerekmiyor ama bir Hı -hı. şekilde bunun üzerinden gidiyor olması gerekiyor. E, ama başvurularda en Neredeyse birçok başvuruda ya da başvuruların çoğunluğunda geçmiş travması olan ya da travması yaşamamış ise travmaya tanık olmuş olan ama bunu bir şekilde halletmiş ya da halledememiş bir katılımcı başvurusu vardı çoğunlukla olarak. Hı hı. Bizim seçtiğimiz katılımcıların çoğu da özellikle modül 2'ye girecek olanların çoğu da travmasını kendi bireysel terapisinde ya da başka bir türlü aile içinde bunu konuşarak, bunu çalışarak bunu dillendirerek halletmiş olan insanlardı. Almadığımız insanlarda travması henüz daha böyle çok çıplak bir şekilde onu rahatsız edecek ve programı götüremeyecek derecede bundan hala etkilenebilecek riske sahip olan katılımcılar şeylerdi başvuru sahipleriydi o dolayısıyla onları almadık. Ee, bir de bunun şöyle bir dönüşü de olacak ee, yine bildiğim kadarıyla bir kısmından bir kısmı burslu oldu ee, yani evet. e, bu program e, belli bir oranda burs da sağlayabildi belli başvuru sahiplerine. E, bu bununla ilgili şey benim dikkatimi çekmişti ve çok hoşuma gitmişti. E, burs almış kişilerin e, gönüllü belli bir gönüllü saati var. Evet, Doldurmaları oldu. beklenen. Yani Hı -hı. o şey açısından çok önemli. Şimdi bu işin bir de e, yani travma yaşayan gruplarda çalışan sivil toplum örgütleri kısmı var. Hı -hı. E, orada da işte şiddetist kadınlarla çalışanlar, LGBT bireylerle çalışanlar, işkence mağdurlarıyla çalışanlar, çok çeşitli gruplarla işte engellilerle çalışan, çok çeşitli evet, gruplarla evet. çalışan bir sürü sivil toplum örgütü var. Hı. Ve bunların hepsinde mesleki meslek uzmanları çalışmıyor aslında. Hı. Yani hem onlar var tabii mutlaka hepsinin mecburen bulundurmaları gereken doktorlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar oluyor ama bir de kurum çalışanları oluyor. Alanda çalışan ve benzeri ve onlar çoğunlukla e, doğrudan meslek grubun yani ilgili meslek gruplarından olmayabiliyor. Hı hı. Bu e, zamanla tabii deneyim yani çok ciddi deneyim sahibi oluyor bu insanlar. Ama aslında bu tarz e, programlara çok ihtiyaç duyan gruplar. Evet. Yani sadece sivil toplum yani doğrudan travma yaşayan gruplarla çalışan meslek uzmanları değil e, sivil toplum çalışanlarından hı hı. bahsediyorum. Hı hı. Sosyal bilim okumuş ve bu alana ilgi duymuş. ...sosyal bilim okumamış ya da bu alana ilgi duymuş olabilir... ...aynı şekilde. İşte ondan modül 1'e girecek olan aynen, insanlar. Aynen, aynen. Ve benim bir anladığım kadarıyla... ...modül 1 ve modül 2, ikisi için de... ...Burs alanlar sanıyorum... ...belli sivil toplum örgütlerinde... Tabii. ...belli bir süre çalışma hükmününe sahip olacaklar evet. değil mi? Evet, tabii. Ya ben bunu çok önemsedim. Hı. Yani belli sivil toplum örgütlerinin... E, ...bu eğitimlerden geçmiş psikologlarla tanışmalarının... E, onla, yani ...çünkü o psikolog oraya girdiği zaman... Nasıl çalışıldığını görecek ya da klinisyen yani sadece psikolog olması gerekmiyor tabii ama nasıl çalışıldığını görecek belki başka yapıya dair de fikirleri veya eleştirileri olacak bir sürü şey paylaşılacak yani sadece bir proje yapıp çıkamayacak işin doğası gereği o yüzden ben dolaylı olarak çok fazla kuruma katkıda bulunacak bir şey olduğunu düşünüyorum yani önemli bir çarpan etkisi. Evet. olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Böylece klinik, özellikle klinisyenlerin bu programdan faydalanan klinisyenlerin sadece onların danışanları değil, belki de başka türlü pek karşılaşamayacakları pek çok kişiye doğrudan dolaylı faydalı, faydalı olacaklarını düşünüyorum. Evet. Ben o kısmını çok önemsedim mesela. Evet. Bununla ilgili şey kurulmuş durumda mı? Yani Hangi örgütlerle çalışacaklarını kendilerini bileleyecekler? Yoksa sizin zaten siz de öncelikli olduğunu düşündüğünüz bir tür e, grup var ve onların içinden mi birini seçmelerini sağlayacaksınız? Yani bu, bu işin bu kısmı şu an netleşmiş durumda mı? Hı. E, netleşti hemen hemen ama e, önce şunu açıklayayım. E, biz e, bu programın çatısını kurduktan sonra e, katılımcıların e, kimler olacağını e, ve bu programa e, girerlerse hangi, koşullarla girebileceği üzerinde düşündük ve şuna karar verdik dedik ki olabildiği kadar fon arayışına girelim ve katılacak olan katılımcılarımızın hemen hemen hepsini sandırmaya çalışalım hı hı. işin en güzel tarafı ben demin bahsettiğim o 200 üzeri hala başvuru almaktayım bu arada program direktörü olarak hala bak günde 2 tane 3 tane başvuru geliyor yani 200'ü çok aştı başvuru sayısı Türkiye'nin her yerinden başvuru aldık biz Hakkari'den, Siirt'ten, Van'dan, Diyarbakır'dan, Ardağan'dan, Ağrı'dan, işte Kocaeli'den, İzmit'ten, Ankara'dan her yerinden katılımcılarımız var olabildiği kadar da özellikle orada. Çünkü biliyorsunuz orada insan kaynağına ulaşmak yani profesyonel insan evet. kaynağına ulaşmak çok zor. Dolayısıyla e, özellikle dezavantajlı bölge dediğimiz yerlerden başvuran insanlara öncelik tanıdık. Yani böyle bir pozitif bir ayrımcılık yaptık. Ama dedik ki o insanlara böyle bir programa gelmesi. Çünkü programın eğitimi şöyle olacak. Ayda bir hafta sonu olacak. Hı hı. Dolayısıyla cuma gelecekler, cumartesi gelecekler, pazar günü gidecekler. Yani konaklama ve ulaşım gibi masrafları da olacak bu insanların. Ve Bir de eğitime gelip de eğitim alacakları hocaların bir kısmı yurt dışından gelecekler. Bunların masraflarının karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla biz fon arayışına... Başladık. Yani ekonomik olarak bize destek sağlayacak <gülüyor> kuruluşları araştırdık ve buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Açık Toplum Vakfı bize öğrencilerin hepsini olmasa da bir kısmını ya da hemen hemen biz neredeyse yüzde yetmiş burslandırdık. Bu burslandırmayı sağlayacak finansal desteği verdi bize. Hı hı. Dolayısıyla hem modül bir için... Hem de modül 2 için ama özellikle işte Hakkari'den gelen var ise, Sirt'ten gelen var ise ya da işte Konya'dan gelen varsa onları biz %50 üzerine burslandırmayı tercih ettik. Konaklama ve ulaşım masrafları var ise. Modül 1 için de %50 oranında burs, talep edenlere burs verdik. Burs verirken de şunu düşündük, dedik ki biz tüm hocalar sivil harekete çok önem veriyoruz insan hakları konusunda. Yani travma dediğinizde akla şey gelsin. İnsan haklarının ihlali. Hı -hı. Yani sağlıklı ve normal yaşama haklarının ihlal edilmiş insanlar gelmeli. Ve bu insanlar da işte travma mağdurları. Yani hani biz... Iı Şöyle bir mağdur grubundan bahsetmiyoruz. Travmayı yaşamış, bir dönem yaşamış ya da birkaç defa yaşamış. Yani travmatik bir olayı birkaç defa yaşamış. Ama bittikten sonra travmatik olay artık acısı, ağrısı dinmiş olan insanlardan bahsetmiyoruz. Bitsse bile, travmatik olayın kendisi dursa bile etkileri hayat boyu sürebiliyor bazen. Yaşadığınız travmatik olayın içeriğine bağlı. Bu nedenle çok hani dikkatli ve özen gösterilmesi gerekli olan bir grup ve Türkiye'ye baktığınızda maalesef Türkiye'nin ruh sağlığı politikasında bu mağdurları ki devletin kendisi de zaten travmaya maruz bırakan bir siyasi yapıya sahip olduğu için bu insanların sağlıklarıyla ilgili hiçbir politikası yok hiçbir yeri yok. Hiçbir um, e, kaynağı yok. Yani bu insanların e, hem yaşamlarını kolaylaştıracak hem de sağlıklı bir şekilde tekrar hayata dönmelerine yardımcı olabilecek hiçbir şey yapılmıyor. Ama yapanlar var. Kim bunlar? Sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerine çalışan insanlar. Bakın sivil toplum örgütleri e, çok güzel e, çalışmalar yaparken sürekli olarak insan kaynağından ya da bir fon sıkıntısı çeken örgütler olarak karşımıza. Geliyor Dedi ki biz madem bu insanlara burs veriyoruz hem doğudan gelen güneydoğudan gelen işte Türkiye'nin Or Anadolu'sundan orta Anadolu'dan gelen insanlara burs veriyoruz ya da işte Marmara'dan gelen bu insanlarda bu burs karşılığı sivil toplum kuruluşuna bir insan kaynağı oluştursun. Yani onunla, onlarla işte 400 saat, ki bu saat bir sene içinde tamamlanmalı, Aldı burs sorununa göre belli saatlerde sivil toplum örgütünde çalışma sorumluluğunu üstlenmeli Hı. diye düşündük ve öyle de yaptık. Dolayısıyla her burs alan bir sivil toplum kuruluşunda çalışacak. Bu sivil toplum kuruluşlarını biz belirledik mi? Şöyle, bizim zaten programımızda sizin de bahsettiğiniz örgütler var. Onlardan biri olabilir bu. Yani işte eşcinsel haklarıyla çalışan ya da um, işkence mağdurlarıyla çalışan, işte e, kış şiddete maruz kalmış olan kadın ve çocuklarla çalışan, e, insan hakları ihlalleriyle çalışan bir sürü örgüt var. Elimizde örgüt, e, yani sivil toplum örgütü olarak bir liste var zaten ama e, katılımcı, Program katılımcısı kendisi ben böyle bir örgütte çalışmak istiyorum, buraya bir kaynak oluşturmak, hizmet vermek istiyorum diyor ise de, ve de biz de bunu onaylıyorsak, o kendi bulduğu örgütte de kendi yani yerel yaşadığı yerde de bu örgütte çalışabilir. E, bu işin yani bir de bir toplumsal boyutu var. Yani şeyi konuştuk ya aktarılan bir şey bu. Yani Hı. dolayısıyla bir sizin dediğiniz gibi şey boyutu yani kişinin kendisi bir şey yaşamış olabilir ve bu yani bu grip gibi bir şey değil yani ilaç aldıktan sonra bir süre sonra kendinden geçen bir şey değil çok ciddi bir süreç. Evet. Ee, bir de bunun dışında etrafında böyle şeyler yaşayan insanların üzerinde yarattığı bir etki var. O da çok katmanlı bir şey. Tabi. Bu anlamda dediğiniz gibi hmm. Türkiye'nin tarihi de e, buna zemin hazırlayacak olaylar ve durumlarla dolu. E, hala da e, bunların birçoğunu etrafımızda görüyoruz, yaşıyoruz. Hmm. Biraz işin hani bu kısmına yani çünkü ben sizin yaptığınız şeyin aslında tabii ki sınırlı sayıda insana ulaşacak. E, kendi başına imkanlarından dolayı ama böyle bir tartışma başlatabilmesinden yana da umutluyum. Hı. Yani şu anlamda Türkiye'de toplumsal travma çok yeni konuşulmaya başlanmış bir şey. Hı. E, yüzleşme çok yeni konuşulmaya başlanmış bir şey. Evet. E, aslında bu yüzleşme ve toplumsal travma böyle bir, bir yani... Peş iki cümle içinde yani genelde aynı pasajda okuduğumuz şeyler oluyorlar. Ee, i̇şte bu bahsettiğiniz örgütlerden e, bazılarının çalışanları ya da içinde uzman olarak çalışanlardan şeyleri dinliyorsunuz. Ee, örneğin işte bir 16 yaşında genç bir kızla mesela çalışıyorlar. Ee, hala uykularından kabuslar görerek uyanıyor. Ee, bunun sebebinin ne baktıklarında. 90'larda çocuktu elbette ve 90'larda o küçükken çok küçük bir kızken ev basılıp abisinin e, evden alınıp e, daha sonrasında geri dönmediği e, bir deneyim var. Şimdi <gülüyor> abi gözaltında kayıp e, daha doğrusu belki de faili meçhul e, ve şey e, bu, şimdi bu kızın yani bu genç kızın durumu kendi başına yani sadece kişisel bir şey değil yani evet. bunun bir sürü katmanı var evet. burada. Sadece işte bunu bireysel bir travma olarak algılamak muhtemelen ona yardımcı olmaya yetmeyecek. Hmm. Bu nasıl bir kültürel durumda gerçekleşiyor? Şu an hala nasıl tepkiler alıyor bu, bu ailesinde böyle insanlar olan insanlar, şey, kişiler? Yani nasıl bakılıyor onlara bir devlet kurumuna gittiklerinde, haklarını aradıklarında? ya da mutlaka kayıtlarda. Yani o travma sürekli tekrarlanıyor düşündüğünüz hmm. zaman iş hmm. başvurusunda, okulda hmm. vesairede sürekli abisi kaybedilmiş oldu. Yani ya acınarak bakılıyor ya da zaten ona da potansiyel tırnak içinde terörist ya da ne olarak tanımlanıyorsa o abi ve ne neden kaybedildiyse tamamen tırnak içinde söylüyorum. Hmm. Ona da sanki onun bir e, devamı gibi bakılıyor dolayısıyla hayat boyu hep açıklamak durumunda olduğunuz bir şey. Ve hayat boyu hep cevabını bulmaya çalışacağınız bir, bir soru şey. bırakılmış oluyor size. Yani hmm. bunu sadece yani dediğim gibi sıradan bir kaza değil. Mesela bu insanın başına gelen şey. Hmm. Ve bunun yanında düşünsenize büyürken hani aile, annenin soruları, polisle yaşananlar. E, bu sırada siz büyüyorsunuz ayrıca. Bir de sizin kendi içinizde e, bunun oluşma şekli var. Yani dolayısıyla e, bu tarz vakalara dikkat çekmek çok önemli galiba. Çünkü... İşte bu tarz insanların annelerine sadece işte evlatıcısı çeken bir grup kadın. Evet çok üzücü ama bundan fazlası bu. Ve başka çocuklara başka şekillerde aktarılıyor bu. Ve bunun bir yolu bir yöntemi bulunmazsa aslında bu hep aktarılmaya devam edilecek. Yani o kız çocuğu da kendi çocuğunu büyütürken ona bunu aktaracak. Tabii. Korkuyu aktaracak. Hı -hı. Kendi yaşadığı haksızlığı aktaracak Hı -hı. elbette. Hı -hı. Ve bu böyle devam edecek. Hı -hı. E, bunun örneklerini... E, Leyla Neyzi vardır e, Sabancı Üniversitesi'nin özel sözcü tarih konusunda uzman. Hı -hı. O bir çalışma yapıyordu. E, çalışması da şeyle ilgiliydi. Gençlerle sözcü tarih çalışması yapıyordu. Sözcü tarih normalde yaşlılarla yapılır ya. Yani Hı -hı. insanların kendi kişisel tarihleri Hı -hı. o ters bir şey yaptı. E, bu tarih yani kendisine ait bir kişisel tarih geliştirmemiş. Hı -hı. O kadar uzun zamandır dünyada olmayan ama o tarihlere dair bilgiler taşıyan, ön yargılar taşıyan gençlerle. Görüşüp nasıl aktarıldığını Görmek istedi hı hı. Bu çalışma yeni tamamlanmak üzere Ama aslında benzer yani Tabii, çok, Başka bir yerden çok. benzer bir veri Çıkaracak bize Siz de aslında tam da bu insanların Gittiği insanları <gülüyor> Bir şekilde bir araya getirip Onların birbirlerini geliştirmesini sağlayacak bir şey yapıyorsunuz hı hı. O yüzden ben şey kısmını önemsiyorum galiba Yani sadece bir grup Meslek çalışanının Bundan faydalanmasını değil de bu işin olabildiğince iyi duyurulmasını. Hı -hı. Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Hı -hı. Hani toplumsal travma ne demek? Hı -hı. Bununla çalışmak ne demek? Hı -hı. Hani bu neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Hı -hı. Buradan çıkan insanlar nasıl bir eksiğe parmak basar? Yani nasıl bir eksikliği doldurur? Bunun yaygınlaşması için ne yapmak gerekir gibi. Siz mesela nasıl tepkiler aldınız? Yani... Gazete ilanı da verdiğiniz için ben bile yani bir sürü soru duydum bana sorulan ki Aile doğrudan gibi. programın e, ilk açıdan parçası değilim. E, ben bile hani birazcık dediğim gibi alanda olduğum için ya işte böyle bir şey duydum ben ama bu şimdi tam olarak şeyle ilgili mi? Yani mesela kadına yönelik şiddetli çalışan bir şiddet alanında çalışan bir tanıdığım vardı Hı. ama bir devlet kurumunda çalışıyordu. Ya nasıl yani şimdi ben de başvurabilir miyim gibi sosyet hizmeti hizmet uzmanıydı. Hı hı. Ben de yani he, he, herhalde başvurabiliyorsundur. Yani çünkü doğrudan içinde <gülüyor> değilim ama çok spesifik. <gülüyor> yani gerçekten hani ve size şöyle söyleyeyim. Bu beni aslında çok mutlu etti. E, programın o kadar da çok kendini anlatması gerekmedi. Yani galiba artık böyle bir ihtiyaç birçok grup tarafından fark edilmiş durumda. Çünkü beni arayan bir devlet kurumunda çalışan bir insandı. Yani tamam yine tabii ki travma yaşayan insanlar da çalışıyordu ama hı hı. Devlet kurumunda çalışan biri olması ve aslında böyle bir şey yani tırnak içinde ispat etmesi gerekmediği halde herhangi birine bu ihtiyacı fark edip buna başvurmayı düşünmüştü mesela. Hı hı. Onun dışında dediğim gibi yani özellikle az önce konuştuğumuz gibi yani LGBT örgütlerden işte işkence göç çalışan işte yerinden edilmiş gruplarla çalışan zorla yerinden edilmiş Hı. işkence görmüş gruplarla çalışan doğrudan Hı. tam dediğiniz bu bir şekilde hak ihlalleri alanında çalışan ama çok farklı alanlardaki insanlardan sorular duydum ben Hı. bu benim duyduğum kadarı eminim size de çok çeşitli e, bir background ...dan başvuru olmuştur. Yani eminim çok çeşitli backgrounder'e sahip insanlar başvurmuştur. Tabii tabii. Ee, ama şeyle ilgili plan, ne planlıyorsunuz? Yani ben biraz önemsiyorum galiba onu. Toplumsal travma boyutu. Aynen toplumsal travma boyutu ve... ...bunun bir tartışmaya yol açması için... ...yani bu programın kendisinin. Yani, din, planladığınız şeyler var mı? Bu sonuçların belli oranlarda hikayeleştirilmesi olabilir... ...bir web sitesinde... Katılımcıların kendi gözlemlerini belki yani deneyimlerini anlatmaları olabilir. Bilmiyorum bunlar bir, tamamen şu an ilk anda aklıma gelenler ama böyle bir planınız var mı? Olmaz mı? Var tabi. Yani programın çok önemli bir bakış açısı var. O bakış açısı da sosyopolitik hı hı. ve psikopolitik olacak. Yani sadece travma budur ve bu travma insana bunu yapar değil. Hı hı. Bu travma neden oluştu? Kürtler, Ermeniler, Türkler, Aleviler, kadınlar, aa, kadınlar çocuklar, e, işte faili meçhul cinayetlerin sahibi olanlar neden böyle bir travmaya maruz kaldılar? Bunu hazırlayan politik koşullar, sosyokültürel koşullar psikopolitik koşullar neydi? Ve bu travmanın sürmesine sebep olan Aynen an. öyle. Yani katliamlar nasıl gerçekleşti? Bu katliamı gerçekleştiren bakış açısı o bakış açılarının her anlamda yani bu sosyopolitik ve psikopolitik şekilde analiz edilmesi zaten bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Bunu yapabilirsek biz konuşmaya başlayabiliriz, dilendirmeye başlayabiliriz ve başkasının acısını hissetmeye başlayabiliriz. Çünkü e, e, travmayla çalışırken o çok önemli yani empati kurabilmek. Hı hı. Siz karşınızdaki e, Kürt kadının e, kocasının bir gece polisler tarafından alınıp, askerler tarafından alınıp ondan sonra bir daha geri dönmemesinin yarattığı boşluğu, acıyı, kederi, elemi anlayamazsanız nasıl yardımcı olabilirsiniz ki? ...onun seçtiği sözcüklerle e, o, o iş, ilişkiyi, anlamı bulamazsanız... ...onu yardım edebilecek hiçbir şeyiniz, hiçbir aracınız yoktur bir şekilde. Dolayısıyla onu anlamamız gerekiyor. Onların ne yaşadıklarını hissediyor olmamız gerekiyor. Um, şimdi Türkiye'de o kadar o kadar fazla ki tabii. Yani ben e, kendi geçmiş tarime baktığımda e, çok şeyler yok gerçi ama... Beni mesela e, Ermeni bir arkadaşım vardı. Dışarı çıktığımızda kesinlikle benden konuşma derdi. Niye diye sormuştum ona. Çünkü ben Ermeniyim, aksanım var ve benim Ermenim olduğumu bilirlerse başıma kötü bir şey gelebilir derdi ve ben... Bunlar çok etkilenmişti mesela. Bir de Kürt bir arkadaşım vardı. Bu hiç konuşmazdı. Aksanı çok belirgindi. Ev belirgindi ve evde oturur ya da gizli şey çalışırdı, Türkçe çalışırdı. Ya da bana kendisine çalıştırmam için rica ederdi, isterdi gibi. Bunlar mesela beni çok etkileyen şeyler. Yani o yaşta çocuktuk biz ve dilimiz şey elimizden alınmıştı. Dolayısıyla aslında Türkiye'de o kadar çok yaşanılan katliamlarla cinayetlerle yazı tutulmamış birçok kayıp var. Birçok kayıp doğru. var. Bu, bu, evet, bu daha çok... Eğer biz yazımız şey oturdu yani kapıda. Tabi, tabi. Bakın yaz yaz tutmak çok önemli bir şey. Yani bu um, babanızı ya da abinizi ya da annenizi, kardeşinizi doğal yollarla kaybedin ya da e, hiç beklenmedik bir şekilde travmatik bir yolla kaybedin. Onun yasını tutmalısınız. Siz hayata tekrar devam edebilmeniz için ama sağlıklı bir şekilde, normal bir şekilde hayata devam edebilmek için yası tutabilmemiz gerekiyor. O, o yas tabi kişiden kişiye yas tutabilmek nedir diye baktığımızda o kişiden kişiye değişen bir süreç ama her şeyi içeriyor yas tutabilmek. Rahat rahat konuşabilmeyi, düşünebilmeyi, ağlayabilmeyi, protesto etmeyi, duygusal olarak protesto etmeyi, birisine haykırmayı, kızgınlıkla, öfkeyle haykırmayı ama bu fırsatın ona verilmesi gerekiyor. Yani fırsatın kültüre de verilmesi gerekiyor, ermenilere de verilmesi gerekiyor, alevlere de verilmesi gerekiyor. Şehit yakınlarına verilmesi Şehit yakınlarına, işte şiddete maruz kalmış evini, yuvasını kaybetmiş olan kadınlara da verilmesi gerekiyor. Eğer ki yası tutmazsak, benim çok inandığım bir şey var. Hayaletler ve hortlaklar yası tutulmamış ölüler zaten. Yani yası tutulmazsa o bir hayalet olarak hem şimdi hem de sonraları da bizi takip edecek, ortaklara dönüşecek. Bu ne demek? Bir nesilden bir nesil aktarılacak. Anne bunu çocuğuna aktaracak. Çocuk büyüyecek bir adam olacak. O da onu çocuğuna aktaracak. Ve bunlar seçilmiş travmalara dönüşebiliyor daha sonra. Yani şimdiki Ermeni çocukları Ermeni katliamını bilmiyorlardı ki. Hmm. Annelere olarak aktardı onlara. Dolayısıyla bu katliamın tanıkları ve katliamın savunucularının Azalması için de e, hang, ne tür katlamlarımız varsa, neyi kaybettiysek, ne yaptıysak bunu itiraf etmek ve özür dilemek ve e, acısına neden olduğumuz insanları iyileştirmek için bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor Türkiye olarak. Evet, e, bir de bu e, şehit yakında daha öncesinde burada bir programımızda şeyi konuşmuştuk. E, Burcu Türk e, adlı bir arkadaşımızla bir, iki tarafta devlet acısı diye bir kitabı çıkmıştı onun hmm. ve o hem şehit yakınları hem de örgütten e, kayıpları olan e, iki tarafında anne dediğiyle görüşmeler yaptığında hmm. tabii ki gördüğü şey acının tamamen aynı olduğuydu. Tabii. Yani bunu biz hani iki taraftan da olmadığımız için belki daha rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama hmm. oraya gidip baktığımızda hani o bir de derin kutuplaşmanın ve kendi çocuğunun kaybına neden olduğunu düşündüğün taraf olarak gördüğün. Bir şey olduğu zaman karşımdaki sanki öyle değil gibi. Aslında tam da bu yüzden hepsine birden tabii karşı olmak gerekiyor ama şehit annelerinde biraz farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. O da şu, e, hani bu vatan için işte vermiş olmak oğlunu e, biraz daha onlarda bu hep şeylerde de görüyoruz cenazelerde ağlamayacağım, hmm. işte dik duracağım. Çünkü işte aslında o ölmedi yani hmm. büyüdü tam tersi vesaire. Bu bir de o hani vesaire çok beslenen bir şey. Hı hı. Ee, aslında tabii başka bir şeye dönüştürüyor. Şimdi söylediğiniz şey benim gözümde onu canlandırdı. Yani bu bunu Kürt e, yani örgütten olanların anneleri içinde belki söyleyebiliriz ama e, işin e, ordu adına yani devlet adına çocuklarını kaybetmiş insanlar da ve onların eşlerinde çok net görüyorum ben bunu. Evet. Göz dediğim kadarıyla. Yani bu Dik durma, ağlamama, şey yapmama Hani ne derler tırnak içinde Düşmana şey yapmama hani Bir açık daha vermeme yani hmm. Ne kadar büyük büyük, hmm. yani Zaten çok büyük bir acı yaşıyorsunuz Derbeti. Ve üzerine Ne kadar büyük bir yük biniyor sizin sırtınıza O hmm. kadar büyük bir anlam yükleniyor ki Çünkü hı hı. o kaybın kendisine hı hı. Bu başta o insana İyi gelmesi beklenerek belki de yapılan bir şey. Yani o mesajlar öyle gidiyor ama. Tabii bence öyle bir e, amacı var zaten. Evet evet yani mutlaka amacı ama düşünsenize yani o, o yükle zaten o kişinin mesela eşini kaybetti diyelim ki genç bir kadın nasıl yetiştirecek o çocuğu yani o babasız çocuğu ve o onu, onu nasıl kendi içinde bir şeye dönüştürecek yani bu, bu gerçekten çok katmanlı, çok derin bir konu elbette ama kesin olan bir şey var ki o da Bireysel olarak açıklanamayacağı. Yani bunun bireysel, yani kişisel, o kişiye özgü bir şey olarak konuşulamayacağı. Yani, evet. evet. Yani mutlaka kişisel olarak tabii o kişilere yardımcı olunması gerekiyor ama onu besleyen aslında toplumsal e, durumlar ve koşullar elbette. Bu e, işin psikopolitik boyutundan bahsettiniz ya biraz hı. az önce. Hı hı. E, bu anlamda e, zaten web sitenizde yani programın web sitesinde çıkış amaçlarınız yazıyor. Yani hı hı. çıkış amaçlarınız, niyetiniz ve Sizce travmadan hani sizce travmaların ne olduğu, toplumsal travmaların ne olduğuna dair tanımlar var. Ee, bir de sonucuna dair bir şey çıkacağını söyleyebiliriz o zaman değil mi? Yani e, yani şey sonucuna dair bir şey çıkartmaktan kastım şu değil. Talepler listesi falan gibi bir şey değil ama belki bir gözlem ya da genel bir nasıl söyleyeyim? Bir tür deneyim paylaşımı gibi. Yani hı hı. ilk diyelim ilk yılın bunu bir de bu pilot çalışmamı acaba? Yani yoksa doğrudan her yıl devam edecek bir şey mi? Evet istiyoruz tabii. Her yıl devam etmesi için istiyoruz. Tabii burada önemli olan o farklı bölgelerden İstanbul dışından gelen katılımcıları destekleyebilmek. Yani hı hı. destekleyebildiğimiz için onlar geldi aslında. Yani ücret... Yani onlardan %50 burs alınan öğrencilerden %50'si de ödemek zorundaydı ama ödenen çok böyle tam sınırda olan tüm masrafları karşılayabilecek şekilde hı hı. olabilecek bir ödenek ile karşı karşıya kaldılar. E, fon, e, finansal destek bulursak e, seneye devam, devam etmek istiyoruz. Bu çok önemli bir program. Yani Türkiye'de ilk defa düşünsenize yani ruh sağlığı politikasında bile yeri olmayan bir şey. Belki Kızılar yardım ediyor. Türk Psikologlar Derneği, Derneği ya da Türk Psikiyatrlar Derneği um, toplumsal travmalarda e, sosyal, psikososyal destek ya da e, krize müdahale psikolojik ilk e, e, müdahale olarak gönüllü e, hizmet veren e, dernekler bunlar da sivil toplum kuruluşu olarak geçiyor hı, yani hı. ama devletin bu anlamda yaptığı belki arada sırada işte toplumsal travmalarda işte kendi bünyesinde devlet hastanelerinde çalışan, hastanelerinde çalışan psikologları oraya gidip oradaki halka işte hizmet vermesiyle görevlendiriliyor. Oysa bu öyle bir şey değil. Dediğim gibi hani travmayla çalışılacaksa travmayla nasıl çalışacağını bilen bir bir kadro oluşturması gerekiyor ve bu kadroyu böyle zamanlarda olabildiği kadar halkın yararına hizmet edebilecek şekilde işte 551 işli hale getiriyor olması gerekiyor devletin Bu anlamda biz sonuç olarak şunu istiyoruz yani bir 55- 60 kişilik bir insan topluluğu dışarıya çıkacak ve bazı şimdiye kadar belki de konuşmak istemediği konuşmaktan çekindiği travmalar üzerinde toplumsal travmalar üzerinde konuşmaya başlayacak. E, fakat farklı bir dille konuşmaya başlayacak. Daha empatik bir dille. Hı hı. E, insanların ne yaşadığını anlayacak çünkü programda. Görecek. Yani ne yapılmış o insana. Hani insanın insana yapmış olduğu o e, acının yarattığı tahribatı anlayacak, görecek. Ve, ve farklı bakacak. E, belki biraz nefretle ve düşmanla baktığı gruplara, e, azınlıklara biraz daha anlayışla e, biraz daha empatiyle bakacak diye düşünüyorum. Bence bu çok önemli bir evet. fayda bunu yapabilirsek asıl, asıl amacımız bu. Ee, diğer ikinci kazançta e, çok nitelikli bence travma mağdurları çok iyi çalışabilecek e, bir e, profesyonel kaynak oluşturmamız. Bir üçüncüsü de sivil toplum örgütlerinde e, görev alabilecek kaynağı hazır hale getiriyor olmamız. Kadar Bunları yapabilirsek e, çok çok önemli işler başardık anlamına geliyor. Umarım evet. bir sonraki senede aynı niyetlerle yola çıkacağız ve programı gerçekleştireceğiz. Katılımcılarıyla birlikte Hı. bu programı tekrar devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Evet. Politik olarak da oldukça güçlü bir yerde duruyor bu anlamda. Evet. E, zaten bunu siz web sitesinde de kısmen anlatıyorsunuz. Artı biraz daha incelediğimiz zaman da görüyoruz. E, ki Program da öyle yani e, bu alanda çalışan yeni toplum örgütlerinden yüzleşme alanında çalışan önemli deneyime sahip çok fazla insan var ve çeşit farklı, farklı alanlardan var. Evet evet yani şeyden bir çok geniş bir yani Türkiye'de ve e, benim saygıyla... A, Andığım isimler var Türkiye'ye gelen yurt dışından ve yani gönlünü, zihnini, zamanını, travma mağdurlarının hayatını iyileştirmek için harcamış olan insanlar var. Mesela bir tanesi de geçenlerde telefonla konuşuyordum. Ben şeydeyim dedi Afrika'dayım dedi. Hı hı. Afrika'da çalışıyorum. Yani yaz vaktiydi ve hani o yaz tatilini orada oradaki insanlarla çalışarak geçiriyordu O insanlar geliyor ya yani bize müthiş deneyimlerini anlatacaklar, bilgilerini verecekler. Türkiye'de de birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük etmiş olan hocalarımız var. Ya yani bunların bunların bir araya geldiği bir program gerçekten çok çok Kulağı fazla çok kazan, kazanç sağlayacak olan bir program diye düşünüyorum. Evet. Ee, biz burada program program diye bahsediyoruz ee, ama detaylarını görmek isterseniz e, trauma.bilgi.edu.tr galiba evet, değil mi? Evet. Trauma.bilgi.edu.tr. Ee, ee, buradan görebilirsiniz orada hem e, programın iç, programların içerikleri, ders veren kişiler, e, program kadrosu. Hı. Ayten Hanım'ın bahsettiği yine bu e, başka ülkelerden gelen e, hem partner kurum hem kurumlar hem de e, uzmanlarla ilgili bilgileri bu web sitesinden alabiliriz programla ilgili gerçek pek gelişme olmalar çünkü galiba öğrenciler seçildi ve evet. artık onlarla bir süreç başlayacak Evet Vallahi size kolaylıklar dilemek geliyor benim içimden çok teşekkür ederim Ben dediğim gibi yani hem bunun sivil Toplum örgütlerine dönüşü açısından hem de zaten insanlarla çalışan insanlarla yapılacak olmasından dolayı çok derin bir çarpan etkisi olacağına inanıyorum, e, mühim de bir tartışma başlatacağına inanıyorum. Hı -hı. E, o yüzden büyük bir heyecan duydum ilk e, duyduğumda da, Bu bugün geldiği noktadan da çok mutluyum. Hı -hı. Türkiye'de bir ilk bu, o yüzden evet. çok cesur da bir iş, Hı -hı. bir yandan da. E, bu, bu da bizi çok heyecan veriyor, yani iyi ki sizin gibi hani alanda çalışan ve bu işi dert etmiş birileri var. E, çünkü çok daha kolay işler yapabilirsiniz gerçekten. Yani hani Amaç sadece hayat kazanmak olsa veya sadece kendini tatmin etmek olsa çok daha kolay şeyler var yapılabilecek. Evet. Bu anda çok değerlisiniz bizim için. <gülüyor> ee, o yüzden hani başkaca yapılabilecek bir şey olursa bizden yana hani destek olunabilecek. Ee, ne bileyim buraya davet etmek dışında onu da ne olur söyleyin. Ee, ayrıca programın sonunda da biz bir kere daha sizi davet etmek isteriz. Yani program tamamlandıktan sonra hani gözlemlerinizi e, duyabilmek için yani ilk yılın sonunda size nasıl geldiğini, sonraki yıllara dair hani projeksiyonunuzu e, merak ederiz açıkçası çünkü doğrudan hani bu ülkede yaşanan süreçleri kesen bir şey Hı -hı. E, yaptığınız şey e, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yani bu fırsatı vererek hem programı e, anlatma e, hem de programın amaçlarını e, dinleyicilere e, ulaştırma e, şey şansı verdiniz bana çok çok teşekkür ederim. Son bir şeyle noktalamak istiyorum. Program o kadar zengin ve e, çok deneyimli öğrenci hocaları var. E, Öğrencileri de öyle. E, ama programda ne öğreteceksiniz derseniz bu kadar çok hocanın öğreteceği e, ve bizim için ilke olarak e, çok öne çıkan bir şey var. E, insana insan olmayı gerektiren aklını ve vicdanını kullanmasını öğreteceğiz. E, anlayabilmek için, insana Hı -hı. yardım edebilmek için bu çok gerekiyor. Bize insan olmayı öğreten aklın ve vicdanın e, hissetmesini. Evet bununla insanlara ancak ulaşabileceğini öğreteceğiz bu programda. Bu söylediğiniz şeyin ana akımlaşmasını diliyoruz. İnşallah. Gerçekten. Umarım, umarım. <gülüyor> Hikayenin kadın halinden herkese güzel bir cuma, güzel bir cumartesi pazar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğdem ve Özlem.